Birazdan David Hume konuşacağız. Burada konuğumuz da Oruç Aroba. Olacak Türkiye'nin önde gelen felsefecilerinden David Hume'u Türkçe'ye kazandıran isimler arasında yer almakla beraber Ayrıca Aroba felsefi akademik faaliyetinin bir kısmında da Hume'la vakit geçirmişti. Halen Türkiye'de Hume denince akla gelen sayılı isimlerden birisi olarak da anılabilir. 70'li ve 80'li yıllarda yazmış olduğu kitaplar ve sunmuş olduğu Tebillere de işaret edilebilir Oruç Aroba'nın Hume hakkında. Bu akşam da Aroba ile İskoç filozofun ölüm yıl dönümünde esasında bir araya geliyoruz. Amaç ise biraz daha farklı ki 2011 yılında dünyada çeşitli e, kurumlarca gerçekleştirilen doğumunun 300. yılında David Hume başlıklı etkinliklere bir radyo olarak eklemlenmek için e, bu söyleşiyi gerçekleştirdiğimizi söyleyelim en başta. Evet iki bölümlük bir söyleşi olacak dinleyeceğimiz yaklaşık bir saat sürecek bu bir saat boyunca hüm e, hakkındaki genel geçer malumatlarımız oruç araba tarafından e, ince incelenip geri sık dokunacak ve öyle iddia edelim ki bu mülakat neyi gerçekten bildiğimize dair yumcu soruşturmaya da uzaktan bir göz kırpma olacak. Evet herkese iyi dinlemeler. Eyvut Hume konuşacağız. Daha önce de sizlere duyurmuş olduğumuz gibi İskoç filozof hakkında bizlerle bir e, mülakat gerçekleştirmeyi kabul eden Oruç Aroba'da telefonumuzun diğer ucunda. Oruç Bey merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar yükselt. nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Oruç Bey? Sağ evet. olun. <gülüyor> Teşekkürler. Öncelikle Hume hakkında konuşmayı kabul ettiğiniz için e, Teşekkür Evet esasında e, zannedersem 70 yani ben sadece önümde bir bibliografya e, görüyorum bu arada liste. Çok da şahit olduğum bir döneminiz değil. Yaş itibariyle de öyle ama sanırım 70'lerin sonu ve 80'ler e, boyunca da hümm hakkında çeşitli yazılar kaleme almıştınız ve yurt içi ve yurt dışında da birçok tebliğinizin olduğunu da e, biliyorum bu konuda. Evet bu Bunların esasında biraz da yola çıkarak ve aynı zamanda önemli, felsefe alanların önemli çevirilerin e, sahibi olarak da size birkaç soru yönetmek istiyorum HUM hakkında. Bu arada yakın zamanda ASOS'ta gerçekleşmiş bir toplantıya da katıldınız. Örsan K. E, düzenlemekte oldu. ASOS'ta felsefenin bu seneki konusu HUM'du. Zaten HUM'un e, 300. doğum yıl dönümü çeşitli kurumlarca anıldı. E, Türkiye'de zannederse Massachusetts Felsefe yürüten kurum kararı almıştı. Evet, biz de esasında bu kurumlara katılma niyetiyle <gülüyor> bu telefonu açtık sizlere. Kısaca bir e, giriş yapmak gerekirse, ben esasında hümm hakkında çokça duyduğumuz, bildiğimiz bir takım e, nasıl söyleyeyim? Artık herkesin kullanımda olan bilgilerden de e, yola çıkmayı düşündüm e, bir anda. Evet, <gülüyor> rivayetler İskoç filozof, İskoç aydınlanmasına dahil edilebilir. Bununla beraber Batı geleneğinin önemli anlarından bir tanesi Hume felsefesi. Kant'ı dogmatik uykusundan uyandırmış olması Viyana, sonrasındaki Viyana mantıkçıları da epey büyük bağlar kuruyorlardı. Döler neredeyse yazısına Hume'la başlamakta gibi elimde bir takım veriler var. Şimdi. Ee, bu, buradan esasında yola çıkalım istiyorum. Hume e, bir ampirist olarak adlandırılmakta, yani duyumcu olarak adlandırılmakta. Ve biz onu en çok e, determinizme dair eleştirileriyle de zannedersem duymuş olabiliriz. Yani septiklerin de önemli figürlerinden biri olarak sayılmakta. Bütün felsefi tartışmayı, bilimsel tartışmayı insana, yani beni tahvil etmesiyle beraber de gerçekten çok önemli bir çığır açtığını söylemek de mümkün. Belki Kopernik devriminde onun açtığı damardan devam ettiğini söyleyebiliriz. Ben şunu merak ediyorum. İnsan doğasından gerçekten ne anlıyor Hume? Özellikle ilk çalışması ki çocukluğumda gençliğinden itibaren üzerinde çalışmaya başlamış insan doğası üzerine araştırmasını buradan itibaren insan doğasından bahsediyor ama her türlü determinizme karşı olduğunu da biliyoruz. Özellikle dini önyargıların askıya alınması gibi önemli bir görüşte var kendisinin. Buradan başlayalım. Tebliğinizi de hatırlıyorum esasında. İnsan doğasının bilimi epistemoloji midir demişsiniz. Hüme göre insan doğası nedir diye bir giriş sizce çok mu ters olur? Ne dersiniz? Yok. Hayır. Biraz ıı, fazlaca Geniş bir tanım gerektirir yalnız ve işte o kadar. Hı. Şimdi insan doğası ıı, ıı, eski Yunanda yapılan bir ayrımı düşünürsek, ıı, füüsiz yani bugün fizik dediğimiz bitme ıı, fiilinden isim doğayı niteler yani kendi kendine uşa anlamında bizim bitki sözcüğünün geldiği bitmek anlamında o yani farklı bizim hepsine birlikte hepsine birlikte doğa dediğimiz şeyin farklı bir parçası olmuştur öte tarafta bunların. Ee, yaşadıkları tabi o zaman polisler, e, şehirler, şehir devletler, kolomiler, yerleşim alanları bu füzüsten çok önemli bir fark gösterir. Kendi kendine bitmemiştir o, orada olup bitenler. Bir orman değildir, yani bir şehir. Bu ayrım yani Hume e, özellikle yapmamıştır ama önemli e, bazı e, işlemlerden geçirmiştir. İşte bunun birincisiyle uğraşan Newton'dur. Yani Hume zamanında fizik e, dediğimiz bilim dalı. Ötekiyle uğraşan da moral filozofiler. Mores e, e, örf adet falan demek ama aynı zamanda etos yani insanın içinde yaşadığı ortam anlamında da etipin de, e, kökündedir. Yani insan dünyası demektir. Bu içine tarih girer tabii. Doğanın tarihi yoktur. Mesela her yıl aynı şeyler aşağı yukarı olup biter. Tabii ki insan için öyle değil tarih var. Bu arada belirtmek gerekir ki Hume ilk önemli İngiltere tarihinin de yazarıdır. Evet. Bir aylık yılını vermiştir onu. İşte böyle bir ayrım yapıyor. Yani Newton nasıl e, o kendi kendine işleyen Doğan'ın yasalarını araştırıyorsa Hume da onun yaptığı natural filozofiye karşılık Yaptığı moral filozofisiyle insan dünyasında o kriterleri araştırıyor. O Three T's yani kitabı, e, işte yani üçye ayırır. E, anlama yetisi üzerine. Ondan sonra da yani eğer insanın bildiği dünyası değil, e, moral alakalar üzerine ve politika üzerine. Birkaç yıl daha düşünmüştü ama ki çok hem hiç önemsenmedi, hem de çok haksız yere eleştirdiği için o kitabı bir anlamda tedaviden çekmiştir. Zaten anonim yayınlamıştır. Adı yoktur ilk baskıda. Bilmiyorum oldu mu yeteri kadar cevap. Biraz fazla gezindim galiba. Yok yok. Bu, yani buradan kalkmak iyi oldu esasında. Sonrasında da Hume'un bahsettiğiniz bu ilk eseri de zaten çok da büyük ilgi uyandı, uyandırmıyor e, toplumun içeriği içerisinde. Hayır. Ki sonrasında... Bütün başyapıtlar öyledir. Evet. Yeni birinde hiç anlaşılmaz. Sonra da anlaşılır. Evet. Çok genç bir yaşta <gülüyor> yazmış Efendim? burada. Çok genç bir yaşta esasında Hume'un... Evet. Yazmış 24 yaşında yayınlıyorsak, yayınlıyorsak, 24-25 yaşında. Evet, o civarlarda. Sonrasında da eserin anlaşılması için farklı kitapları yazması gerekmişti David Hume'un. Şimdi az evvel İngiltere tarihinden bahsettiniz. Evet. Bu arada din tarihine dair de çalışması var. Hume'un en azından başlığı böyle olan bir çalışması var. Orada da natural history lafı geçiyor. Evet. Bundan evet. ne anlamamız gerektiğini de ben sormak istiyorum size. Yani dinin doğal tarihi ya da doğal din tarihi. Evet. Ne söyleyebiliriz Burada yani e, büyük çapta yani dinlerin e, kendi tarihlerini açıklayış biçimleri nasıldır? İşte bu Tanrı var aşağıdaki peygambere gönderiyor ya da emir veriyor şunu yap diyor, o da gidip yapıyor. Evet. Buna karşılık da e, her dinin e, bugün taşıdığı özelliklere bakarak görebileceğimiz bir doğal oluşma süreci var. İşte bunun üzerinde duruyor o e, söyleşidir, evet. e, diyalogdur. E, bu da Medetunca tarafından çevrilmiştikler şey. Evet. Ee, yani çok ilginç bir işte din hesaplaşmasıdır. Şimdi zaten tüm e, felsefe tarihinde Spinoza'yı belirleyen üstesinden aedesi ilk bilinçli olarak e, dinsiz İnançsız filozoftur. Ondan sonra gelenlerden de bir tek öğrenemlecek Hegel'den şüphelerinde bir adı var diye. Daha doğrusu dindar demek lazım da belli bir dine bağlı olmadan felsefe yapan bir, filo, bir filozoftur. Ya da dini yan düşünceleri olmadan felsefe yapan. O yüzden de mesela işte sonradan yazacağı Enquiry'nin en önemli bölümlerinden birisi mucizeler üzerinedir. Hı. Mucizelerin neden olamayacağı kanıtlar orada. Bütün hayatı boyunca da işte dinsizlikle, kafirlikle, e, falan ses Evet bir takım esasında alışkanlıkların ve zamanla kazanılan tecrübelerden kaynaklı oturmuş bir takım konvansiyonların da sonucu olduğunu da söylemişti. Esasında ahlaka yaklaştığı gibi dine yaklaşması zannedersem yani dünyevi evet. yoluna nasıl yaklaşıyorsa dine de öyle yaklaşması evet. en çok şimşekleri üzerine çeken şey olmuştu. Demek de bir sakınca yok sende dersem. Ee, diğer tarafa geçersek yani bu İngiltere tarihi. Biraz mi? yüksek konuşur musun İngiltere burada? Uçaklar falan geçiyor. Kafamdan çok iyi duyarıyorum. Tamam. Ben de çok bastırmaktan korktuğum için sesinde o yüzden. Yok daha yüksek konuşurum. tamam Oruç Bey İngiltere tarihiyle ilgili esasında biraz ilerlemek isterim. Ben evet. o da oldukça ilginç yani hem yazılma hikayesi ilginç olan bir kitap geriye doğru yayınlandığını biliyoruz mesela sondan başlıyor. Bununla beraber öyle yorumlar var ki hani gençliğinde bir ara Hume felsefeyle ilgilenmiştir ama sonrasında tarih yazmıştır diye çok hani eksen bir yorumdan tutun da esasında Hume'un kendi açıklaması da var. Tarih benim felsefemi temellendireceğim o kadar çok veri veriyordu ki işte karşı koymak imkansız da o tarihi yazmak üzere diye. Yani o açıdan hem ...çok da bilinmemesi son dönemlerde de bilmiyorum tartışılıyor mu... ...en son mesela Edinburgh'da Temmuz ayında yapılmış olan Hüm konferansında... ...sadece iki tane tebliğ varmış bu HUM'un tarihi anlayışı konusunda. Oysa HUM'u epey <gülüyor> önemsiyor zannedersem tarih fikrini. Oldukça ilginç bir tarih yaklaşımı var. Kim için yazıyor bu tarihi? Benim böyle bir sorum var e, öncelikle. Çünkü e, bir horse sohbet malzemesi olarak da görmekle beraber e, tarihi bir yandan da esasında kendi e, felsefesinin teyidi olarak da gördüğü bir e, alan olarak da okunabilir mi? diye sormak isterim size. Evet. Bunu anlatmak için yani o tarihle kendi felsefesini anlatmak için bir, bir örnekle başlayayım. Buyurun. İki tane cümle söylüyorum şimdi. Ee, Anibal e, filleriyle alpleri aşarak Roma'ya yürüdü. Nokta. İkinci cümle e, Musa asasıyla Kızıldeniz'i ölerek vaat edilmiş ülkeye yürüdü. Şimdi bu iki cümleyi yan yana koyup karşınıza aldığınız zaman nasıl bir fark yapacaksınız? İkisi de yani tırnak içinde tarihsel. Değil mi? Bu şu anda görmediğimiz, bilmediğimiz eskiden olup bitmiş ve bugün ancak izleri burada kalmış olan iki olayın anlatıldığı iki cümle. İşte bunlardan bir Birisine e, tarih, öbürüne sassata diyebilmek için bilgi kuramı gerekir. Niye? Bu e, usyanın kızıl Kızıldeniz'in ölemeyeceğini <gülüyor> anlatmak için insanın bilme yetisi üzerinde durmak gerekir. Ötekini bilmek için de tarih gerekir yani zahiden fillerle mi yürümüş yoksa karşıdan gemilerle mi geçiriyor? Bu yüzden yani Hume'un ilgilendiği bilgi çeşidi zaten dolaysız olarak tarihte işleyen bilgi çeşididir. Yani e, kendi deniliğiyle e, belleğimizin kayıtlarında bulunmayan ve duyularımıza verilmemiş Şeyleri nasıl oluyor da bilebiliyoruz. Tarih böyle bir bilgi değil mi? Ee, Bilmem ne bileyim Aristoteles uyduruyor tarihi 474'te Atina'dan kaçarak Asos'a gitmiştir diye ee, bir önemli yani ne Aristoteles gördüm. Ne o zamanın Atinası'nı biliyorum ya soruyor ama böyle bir şeyi bilgi diye kabul edebiliyorum, ediyorum da doğrusu. Bu nasıl olup diyor? Nasıl oluyor da şu anda görmediğimiz ve hiç daha önceden görmediğimiz şeyleri bilebiliyoruz. Bu yani bilgi kolu en önemli sorunlardan birisi ve ilk defa şimdi bunu ortaya atmakla. E, yani bilgi epistemolojinin bir anlamda kurucusudur. Zaten. Yani bugün güneş doğdu. Doğuya bakıyordum. Orada bir kırmızı bir şey güzel Yükseldi falan. Sarılaştı. Peki yarın güneş doğacak mı? Niye sorarsanız bana ne derim? Doğacağız. Nereden biliyorum yarın güneşin doğacağını? Daha görmedim. Daha olmamış. Bu, bu gibi sorunların etrafında bilgi kuranı yaptığı için aynı zamanda da bir tarih yazmak onun için çok önemliydi. Çünkü e, onun gününe kadar gayet bir tarihçiler vardı ama işte de hep bulunan hala da bilgiler işleyen ikilikler, hani şu Wix ve Tories, yani soylular, e, avam arasındaki ilişkilerden dolayı her tarihçi belli bir yandan anlatıyordu. İşte dediğim, e, Kral üçüncü haneci acaba nasıl öldürülmüştür? İşte bunu bilmem kimler öldürdü falan dedi. dedi bilmem ne diyormuş falan. Yani bir anlamda nesnel ve ee, olgulara dayalı bir tarih yapmak e, Hume'un yaptığı felsefe içinde e, gerçekten bir, bir temel oluşturacak bir, bir, bir şeydi. Bu arada yani, haklısın felsefeciler tek bilmezler. ilgilenmezler de. Bir i̇şte, kız kalmış bir ara Edimburg e, Avukatlar Kütüphanesi'ne müdür yapmışlar. bir tarih yazabilirim diye oturmuş, tarih yazmış diye anlayanlar da vardır. Ama ben baktım bir ara e, tarihçiler arasında e, çok e, önemli tartışılıyor ve bir anlamda modern tarihçiliğin ilk örneği falan sayılıyor. Tutmuş. Bilmiyorum tabii tarihçilerin kendi, kendi kongrelerle falan gitmek lazım. Başlıyor. Evet, zamanında da tabii bu e, epey övgü evet, aldı. Yani dek, yani e, bir kenara atılmış değilmiş. Öyleyim şey. E, Tarih kitabı. Işte, tabii yani 200 yıl öncesinin şeyi bugünkü bulgularla belki birçok yeri eksik hatta yanlış bilmem ne olabilir ama yani bunu çöpe at atalım demişler. Şimdi açık kalmış bir iki yer var. Aslında tarihçilik de alakalı ama isterseniz bu kısmı geçelim. Şimdi ampirik felsefe deniyor ve aydınlanma felsefesinden bahsediliyor. Hüyüm hakkındaki malumatlarımızdan bir tanesi de bu iki şey aslında göstergeye ters düşüyor. O malumat da şu çeşitli yerlerde alıntılanan aklın tutkuların kölesi olması durumu ve gerekliliğinden bahsediyor çoğu zaman. Ansiklopedi maddelerinde Hume'dan bu alıntıya sıklıkla karşılaşmak mümkün. Bu tarih mevzuunda da çeşitli anlatılarla mesela kadınlara özellikle önerdiği de rivayet ediliyor David Hume'un. Çeşitli eğlenceli kitapları okumaktansa tarih anlatısı sizi çok daha iyi bir yere getirecektir diye ve o dönemde de çeşitli anlatılarının David Hume'un gerçekten okuyucusu üzerinde duygusal etkilere yol açtığında kayıtlara düşmüş çeşitli mektuplardı. Şimdi evet. bütün bu akılcılık meselesiyle tutkuyu nasıl bir araya getiriyoruz? Çünkü David Hume da epey hani, <gülüyor> önem veriyor diye düşünülebilir bir yandan. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bak şunu ben deminden beri bir şey demedim. Şimdi senin şimdiye kadar söylediğin her her cümle e, belli bir, bir tarih, bir felsefe tarihi kitabında ya da şunun bunun felsefe kitabında bulunabilir. Ve çok ilginç bir biçimde hem doğru hem yanlış. Yani felsefe tarihi öyle bir şeydir. Hiç güvenilmez bir şeydir. Ee, şimdi yani Hume'un Hume belki empirist işte Britanyalı empiristler Locke, Barclay, Hume evet. tamamen bir uydurmadır. Felsefe tarihçilerinin belki bir göz yanılgısıyla işte biri mühtekine okumuş, üçüncüsü de her ikisinde okumuş. Bilmem ne. İşte adlara da geçiyor. E bu da işte izlenimden söz ediyor. Deneyimden söz ediyor. Demek ki bu da empirist. İlgisi yok. Yani Hume hele hani içinde içindeki tartışılabilir. Hume, demin biraz söylemeye çalıştım. Hiç de empirik olmayan bir bilgi türünü ele alıyor ve önemsiyor. Nasıl oluyor da ben ben duyularıma verilmemiş yani empirik olarak algılamadığım ve eskiden de algıladığımı hatırlamadığım belleğimde de bulunmayan şeyleri bilebiliyorum. Şimdi ben neredeyim? İlk sen. Burada değilsiniz, İzmir'desiniz. Neredeyim? Nerede değilim de herhalde. <gülüyor> <gülüyor> nasıl söyleyeyim? Bilmiyor Dünya... musun nerede olduğunu? Hayır bilmiyorum aslında. Öyle mi? Bazen söylediğimi sanıyorum. İzmir'deyim. İnandın mı dediğime? Yani zorunlu olarak. İşte. Yani şimdi ilk sen dese ki Oruç Aroba İzmir'den telefonla bağlandı. Nereden biliyor? Biliyor. Bir sürü başka bir şeylerle birlikte ortaya yani çıkardığı bir şey bir bilgi o. Kendi kurduğu bir bilgi. Ona verilmemiş bir bilgi. Şimdi ben biraz önce söyledim sana İzmir'de olduğunu. Onun için verilmiş sayılabilir. O zaman benim sözüme güvenilebilirliği ölçüsünde sen de buna inanırsın ya da inanmazsın. O mesela birisinden bir mektup aldım. Artık pek yok onlar ya. Yine mailim var diye. Şöyle zarfa hemen bir bakıp Aa, bizim Ahmet New York'taymış deyiverirsin. Değil mi? Niye? Çünkü Ahmet'in el yazısını tanırsın New York damgası var üstünde mektup bunu bilirsin ki Ahmet New York'ta. Ya peki Ahmet aslında Washington'daydı da New York'tan geçerken New York'ta ya birisi e, Ahmet'in el yazısını taklit ettiyse değil mi? İşte bu yüzden bu tür bilgiler e, Hume'un değişiğiyle her, her zaman olasılıklardır. Ve çok ender durumlarda proof durumuna gelirler. ispat durumuna gelirler. O da doğa yasalarıyla birebir ilişkili oldukları zaman. Yoksa her zaman probabilitylerdir. Olasılıklardır. Yani yarın güneşin doğacağından kuşkum yok. Ama bu da bir probability'dir. O akşam gece yarısı güneşe çok fena büyük bir gök kismi çarp. Onu parçalayabilir ve yarın biz havada 860 kilometre saniye hızla diğerlere yerlere doğru uçuyor olabilir Yani güneş doğmayabilir. Evet. Gelin de bununla yaşamak... Şimdi, Buyurun. Şimdi akla gelince akıl akıl insanların yapıp etmelerinde tutkularla yönlendirilir Diyor. Tabii ama akıl bir bilgi aracı olarak en güvenilir bilgi aracıdır. Buna da matematiği örnek veriyor. Yani demin sözünü ettiğin bilgi türünden başka bir de e, fikir bağlantıları üzerine e, akıl yürütmeler dediğim, gibi, dediğim gibi. Ee, e, Concerned Connections of Ideas gibi vardır. O da matematik. Ee, üç kere 4'ün 12 olduğunu nereden biliyorsun? Dedik bir yere bakıyorsun? <gülüyor> Hayır. Sana 3 kavramı, bir de se, yümde yümde. toplama işlemi ya da çarpma işlemi e yani genel olarak sayı kavramı 1 2 3 4 ve çarpma işlemi verildiği zaman 3 kere 4'ün 12 ettiğini biliyoruz. Sen buluyorsun akıl yürütmenle. Onların içinde var o çünkü. 3 çarpı 4'ün içinde 12 var. Bu yani demin sözünü ettiğimiz bilgi türünden farklı bir bilgi. Türü. O ikinci bilgi türünü yani bana güneş verildiği zaman doğup batma verildiği zaman şimdiye kadar hep doğdu hep battı verildiği zaman yarın da doğacak çıkarını yapamam akılla yapamama ondan kaynaklanıyor çünkü güneşin içinde dünyanın etrafında dönmek diye bir şey yok zaten dünya etrafında dönüyor dünya etrafında. Dönüyor doğmak ve batmak diye bir şey yok. Yarın diye bir şey yok. Yalnızca güneşe bakarak yarın doğup doğmayacağını bulamam. Ama yalnızca üç ve dörde bakarak ikisini çarpınca on iki ettiklerini bulabilir. Öyle bir fark da ortaya çıkıyor akıl. Yani akıl ben ee, acaba Anibal Zahiden fillerle mi Roma'ya gitti diye düşünüp de bulabileceğim bir işime yaramıyor yani orada akıl yürütmek. Hı -hı. nesnel bilgi lazım. Yani empirik bilgi yani Hı -hı. Peki son bir şey sormak evet. istiyorum. Alo. Alo buradayım. Son bir şey sormak istiyorum. Oruç Bey müşahedenizde. Bu... Im... Sanırım son yazdığı, kendi hayat hakkında yazdı In My Own Life'da Dikkat, dikkatimi çeken bir husus. Bir kere çok önem verdiği bir şey hayatını anlatırken kitaplarının ne kadar e, karşılığını bulabildiği kamuda. Yani okunup okunmadığı ya da okunsa bile doğru düzgün eleştiri verilmediği ya da herhangi bir hareketlik uyandırıp uyandırmadığının yanı sıra ne kadar satıldığı mevzuda. Çok önemli mesela bu In My Own Life'da. Bu ayrı bununla ilgili değil aslında söyleyeceğim. Bir yandan da sürekli çeşitli görevler için farklı ülkelere giderken en azından dolaşırken belli bir zamandan sonra tekrar geriye dönüp orada birazcık daha münzevi hayatına yakın bir hayat yaşamayı tercih ettiğini bir süreliğine ardından tekrar gezilere çıktığı gibi bir şey. E, anlatı görebiliyoruz. In my own life'da özetlediği kadarıyla. Sadece orada evet. belli görevlerden bahsediyor. Ben bu kısmı epey ilgi çekici buluyorum. Yani Hume e, bir yandan çok ciddi bir sosyallik içerisinde önemli şahsiyetlerle de bir araya geliyor. Hani Hem tüccarlar da denebilir. Politikacılar, askerler, filozoflar, ekonomistler bir sürü bir sürüsüyle. Diplomat oluyor. Evet, diplomat. Yani e Evet. St. Clair galiba bir Beşişleri Bakanı'na benzer bir adam var. Uzaktan akrabası o yanına alıyor işte birlikte Paris'e Avusturya'ya falan gidiyorlar. Evet. Yani elçilik sekreteri diyebiliriz. Hı hı. Bu epeyce gezme imkanı da buluyor. Hı. Evet. Görevi vesilesiyle. Benim sorum aslında belki de benim tamamen ön yargılarımla alakalı olabilir ama bu e sürekli esasında bir yalnızlık ihtiyacı duyduğunun da sanki My Own Life'ı e, okurken çok kısa bir metin bu arada. Onu da söylemek lazım. E, gördüğüm gibi bu konuda ne demek isterse. Çünkü şunu merak ediyorum. Bir yandan siz de dediğiniz bir takım alışkanlıklar ve e, kabuller. Hatta belki onu otorite de denebilir. Otoriteye güvenle de kabul ediyoruz bazı şeyleri ama human belli yerlerde de ee, şunu da dediği aşikar bu şekilde davranmasaydık hayatımızda, normal hayatımızda, gündelik hayatımızda gerçekten yapamazdık diyor. Bir yandan da bu aslında hani felsefi olana dair bir sanki sürekli ihtiyaç güderken bir yandan sürekli yollarda olması konusunda bir yorumunuz olabilir mi acaba? Yani bu bana çok temel ve aslında temelden de öte herkesin ee, görebileceği, tahmin edebileceği o felsefenin de temel çelişkisi yani hayat ve düşünce arasındaki çelişkiye dair de bir yere işaret ediyormuş gibime gelmekte de, e, ne dersiniz HUM'un hayatla olan ilişkisi hakkında? Çok önemli bir noktayı e, yakalamış. Şimdi e, tam yaşlarını hatırlamıyorum ama bir çok gençlik döneminde çok önemli bir bunalım geçiriyor. Ee, Ernst Campbell Mosner'ın e, Human Hayatı diye e, harika bir kitabı vardır. Bunu e, dinleyicilerimize e, tavsiye ederim. Hiç e, felsefesini okumadan ee, nasıl bir kişi olduğunu görebileceğiniz kitap. Mossner. Ee, şimdi ben önce birincisiyle ilgili bir anekdot anlatayım. Adam Smith aktarıyor Adam Smith'in çok yakın arkadaşı. Orada şu Ölüceği belli oluyor, yani human. Pankreas kanseri olduğu tahmin edilen bir şey, bayağı büyük artık ne gelir olmaya başlıyor. Ur. Bu da bir böyle şeyler, fantaziler yapıyor. Ee, eski Yunan inancının da, diyorsun, lete ırmağı vardır. Hmm. Onun oradan karşı karşıya kayıkla geçersin ve gidersin öte dünyaya. O kayı hani bizde de imamın kayığına bindilerler ya. <gülüyor> da oradan geliyor sanıyorum o inanç. İmamın adı da Harondur. G H yılan yazılıyor. O bence bir anlamda Azra ilgili bir şey. Hadi gel bin kaya'ya der binersin sen Kayı'ya gidersin. Şimdi Karun'la pazarlık yapıyor. Diyor ki bana işte, ona derim ki diyor, ya Harun, güzel Harun, işte bak kitaplarının yeni baskıları yapıldı. Biraz bekle de şu nasıl etkileri olacak acaba insanların gözlerini biraz açabileceğim. Arzından o kitle bana diyor. Onun üzerine Harun cevap veriyor. Yani, yani Harun'un arzından cevap veriyor. Hadi ulan pis aylak herif diyor. O kadar zaman vereceğim. O, Senin dedi ki daha birkaç yüz yıl olacağı yok diyor. O kadar zaman mı vereceğim sanıyorsun sana? Bin bakalım Kayı'ya falan diyor. Ee, onun tabii yani her filozof gibi e, çok kısmını çekmiştir. Kendi gününde hiç anlaşılmaz bir Ancak sonraki kuşaklar yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. O tabi kendi düşünceleri o kadar açık ki onlar insanlar okuyunca hemen aydınlanıp vay nasıl, Bak bak musun? Ben alışkanlıktan dolayı yarın güneş doğacak diyormuşum. Demeyecekleri açık ee, şimdi ikincisi bu dediğim gibi gençliğinde geçirdiği buhrandan hatta en yani bayağı o zamanın nasıldı psikiyatrisi falan yani tedavi bile görmek zorunda kalmış ee, müthiş içine kapanık bir kere. Yani ev gibi, bir gibi bir adam, kendi gününe göre herhalde böyle bir 80'in üstünde, bir 90'a yakın 100 kilo olan ağırlığında, kocaman bir adam ama kimit e, Boston'un değimiyle, Boston Hym üzerinde yazdığı ilk makale Timothy <gülüyor> Yani timid nasıl çevirirsin? Böyle hmm. işte evet. hani kendi gölgesinden korkacak kadar hmm. utangaç, ürkek Çekindim. falan demek. Onun için müthiş içine kapanık bir kişi. Ee, ama bir yandan da dünyayı bilmek istiyor, insanı bilmek istiyor. Yani başka yerlerinde insanlar ne yapıyorlar bilmek istiyor yani. o yüzden bir yandan mali zorunluluklarla para kazanması lazım çünkü e, soylu olduğu halde kendisinden büyük bir abisi olduğu için e, miras yoluyla eline geçen para geçirmesine yetmiyor Kitapları da çok satmıyor zaten o yüzden böyle işler bulmak zorunda, özel öğretmenlik falan gibi. Sonra işte St. Clair yardımına koşuyor, o, o görevi öneriyor. Ondan sonra dediğim gibi bir kütüphanenin müdürlüğünü yapıyor falan. Bu arada Edinburgh ve Glasgow Üniversitelerine peş peşe başvuruyor profesörlük için. İkisi de almıyorlar. <gülüyor> Ondan sonra Ayn Eridinburg Üniversitesi 1976'da e, ölümünün kaçıncığı oluyordu? 200. Evet. ölüm bir dönümünde ilk Hume konferansını topladı. Kimse de bir şey demedi, ben bekledim hani rektör diyoruz falan dilesin. Kusura bakmarsın 200 yıl önce reddettik ama şimdi bak kutluyoruz desinler demediler böyle bir şey de var o da belki işte filozofluğun doğasında olan bir şey hem içine kapanık olmak hem de insanlarla bir arada olmak istemek konuşmak istemek Sokrates'i düşün o hepsinin prototipi işte öyle bir şey var felsefenin doğasında. Çünkü felsefe yalnızlık da sessizlik de yapılması gereken bir şey. İnsan işleri pek öyle yürümüyor. Değil mi? Yürültü ve karabalık içinde yürüyor. Ah oh, maalesef öyle. Peki çok teşekkür ediyorum. Orç As Bey. Katıldığınız için. İşimize yaradıysan emin oldum. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek dileğiyle diyorum bu arada. İyi günler İksel Selam Açık, Açık Dergi, dergi.